Sabahlar, sabahlar, sabahlar. Modern Sabahlar Başlıyor İyi kalpli insanlar Modern Neyim? Sabahlar devam ediyor. Yeni bir haftaya başladık ama mahzun mahzun başladık çünkü 1 Nisan'ı kaçırdık. Modern Sabahlar olarak bugüne kadar 1 Nisan'larda hep özel programlar yaptık. Süper şakalar yaptık. Ee, ama bu sene 1 Nisan'da yayında değildik. O da bizim geleneksel olan. Evet ya. Gırtlağımızı yakarcasına söylediğimiz o la şaha cümlesine. Söyleyeyim Yalnız bize bir dakika oraya? bir dakika Ege. Bugün 1 Nisan. Şaka, Allah, şaka bugün 2 Olur, Nisan yani ya. Bugün işte, 2 Nisan. İnanam. Yani şey gibi geliyor. Zorlama gibi geliyor. Olmadı ben mı? Şahalla, şah olduğunu bir an için düşünmedim bile. Hadi yani ya. Şu anda gerçek zannediyorum hala. 1 Nisan mı? 2 Nisan'ı kaçırdık diyor Bence e, hiç kaçırmamış gibi yapabiliriz. Ne diyorsun? Fail yani, sen bir şey söyle. Şaka, la şaka, ne kaçırması bence bir dinleyicimizden icazet almadan bunu yapmamız doğru olmaz. Yani biz kendi kendimizi doldurup evet bugün bir, her gün 1 Nisan diye program yapıyoruz ee, evet. ama. Yani kendi kendimize bugün 1 Nisanmış dersek inanmamız doğru olmaz diyerek doğru olmaz. bir <gülüyor> dinleyicimizin bize evet, inanabilirsiniz. Onay vermesi lazım. Tüm dinleyicilerimiz adına o da e, şey olacak. Aha bir, işte o dinleyicimiz. Olacak. Günaydın efendim. Maalesef, Maalesef öyle bir dinleyicimiz yok. yok. Anladığım kadarıyla kimse bizim bugün 1 nisanmışçasına yayın yapmamızı istemiyor. Keşke şaka bıçağını getirseydim. Evden. <gülüyor> Çünkü dün bir özel bir alışveriş merkezinde bana şaka bıçağı verdiler. Hadi ya. Ne He. yapıyorsun onunla? Onunla böyle değil ama şaka yapıyorum. Ama buraya getirseydim size de şakalar yapardım. <gülüyor> batırmalı bıçak mı? Batırmalı. Ama içe, içe giren bıçak. İçe, kaçan batırmalı i̇çe, bıçak. i̇çe kaçan batırmalı bıçak. Süper olurdu. Şaka bıçağı. insan değil. Günaydın efendim. Ho Orada bir A sesi duyduk ama açılış ilk açılışta evet. bir A sesi duyduk. Demek ki oh, 1 Nisan. O oh dedi kapatın. <gülüyor> Bak o da o da bakti Oktay. Gördün mü tesadüfün böylesi. <gülüyor> Demek ki bugün dinleyicilerimiz 1 Nisan gibi program yapmamızı istemiyor abi. İstemiyorlar canım yani, yani şey, şey yapmaya son şans gerek, yok. Yani. Niye son son gerek yok. En son son. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Cüneyt Bey. Cüneyt Bey hoş geldiniz yayınımıza. Bugüne kadar modern Sabahların Şaka Özel bölümlerinden birini dinlemiş miydiniz hiç? Genellikle dinliyordum da sizden bir ricam var. Bugün gerçekten bize bir bir Nisan programı yapın. Yani istiyoruz. Gerçekten mi? Yani, gerçekten mi istiyorsunuz? Yoksa, yoksa biz söyledik değil mi? Yani? Ya hakikaten biz <gülüyor> istiyoruz değil <gülüyor> mi? şaka şaka şaka. hadi <gülüyor> ya aa. İstemiyor yani. Evet, İstiyorsan istemiyor. Yani. Şimdi bizim de kafamız karıştı. Şakaya gelmeyecek konuları Çünkü... espri <gülüyor> malzemesi yaptınız. Artık buradan <gülüyor> siz ne çıkarırsanız. Peki Cüneyt Kolar Bey. Gelsin. Sağ, kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Cüneyt Bey. Ya vallahi ders niteliğinde e, bunu şeylerde okutmaması lazım yani. Nerede? Üniversitelerde. Nerede? Akademilerde. Özellikle akademilerde. Hangi akademilerde olabilir Oktay? Royal. Royal akademilerde Royal olabilir, akademilerde okutulabilir. Altı var Royal <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın nasılsınız? Teşekkür ederiz. Kimle görüşüyoruz? Ben Nurgül. Nurgül Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda Nurgül Hanım? Şuan yoldayım. işe doğru gitmeye çalışıyorum. Ne kadar sessiz bir şey, arabanız. Çok lüks galiba. Şaka ya. mı yoksa? Dizel değil, dizel değil. <gülüyor> Benzinli değil mi? Şaka şaka şaka. Şaka, şaka değil. Ya. Allah şaka ya. Ne yapıyorsunuz? <gülüyor> evdesiniz, değil mi? Hayır, tabii ki işe doğru gidiyorum. Şu an trafik berbat. Hı, hmm, peki. Kolay Burada gelsin. Şaka şaka şaka diyemiyorum. Berbat. 8.30'da işte olmam lazım. Şu an 8.29. Kadar dert etmeyin bence. Ne kadar okum. geç kalmayın. Daha, <gülüyor> Daha doğrusu geç kalmayla ilgili dertlerinizi paylaşabileceğiniz insanlar yok galiba karşınızda olarak bize kalsa. Sekiz buçuk ona doğru gidin. Problem olmaz diye biz sizi yönlendirebiliriz. Güzel olur benim için. Gerçekten keyifli olurdu o zaman. Nurgül Hanım arabanın <gülüyor> lüks olması şaka mı peki? Yani çok lüks bir araba değil ama. El şey... lüksü mü ama? Ya sınıfının en, el lüksü mü? Sınıfının en iyisi diyebilir misin? En lüksü. En lüksü. Bakımı iyi mi Nurgül <gülüyor> Hanım? Allah aşkına Kalk şaka. Yani o zaman galiba dinleyicilerimiz Allah Allah açıktan söylemiyorlar ama bizi doldura doldura böyle bir patlama noktasına Yo, getirecek. Ben Nuri da verdiğim mesajı yapın. Çünkü 8.29, 8.30'da işte olmam lazım. Bir gün öncesinin programını yaparsanız belki yetişme durumum daha iyi olur gibi okudum. Bilmiyorum zorlama mı? Evet doğru doğru. Doğru, doğru değil güzel. mi? Teşekkür evet. ederim. Çok Sağ teşekkürler olun efendim. Görüşmek Bugün bir yani ben katılıyorum buna. Diğer e, dinleyicilerin de katılacağını düşünüyorum. Yani eğlenceli bir günün olması herkesi mutlu edecektir. Eğlenceli bir yayın ama 1 Nisan e, yayını çok farklı. Evet doğru biz eğlence... Şaka, <gülüyor> şaka aynı şaka. Şaka değil aslında. Biz şaka <gülüyor> evet, vaat ediyoruz Eğlence vadediyoruz. Eğlence vadediyoruz. Şakayla eğlenceli, evet, şaka eğlenceli şaka karıştırma. Şaka yani. evet, evet, evet, yani. Ben de keyif alıyorum. Yani de şimdi bir de işin içine Nisan gelince geçen çok çok keyiflenmiştik. Hı -hı. Ya, bu bu senede keyiflendirseniz ediyorsunuz. Hayır yani. bir dakika bakalım şakala şaka diyecek mi en son? Bu güzel sözlerinden sonra Nurgül Hanım. Korkarak dinliyorum ben Nurgül Hanım'ı. Kapatmak zorundayım şu an polis çevirmek Vallahi üzere. Vallahi demedi o zaman. Şakkal var şak. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok güzel oldu ya. Çok güzel oldu. <gülüyor> işim kullanıyor rahat rahat. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkürler efendim görüşmek üzere. Her gün sayıbık görüşmek Yine üzere. Güle, güle, güle. Evet, Sağ olun. Bir şey diyeceğim yalnız bugün ha. 1 Nisan programı yaparsak yarın 2 Nisan programı yapamayacağız biliyorsunuz değil mi? Pas, pas ne zaman yok. Ne zaman kayıp şu şey yapacağız? 2 Nisan olsun. 2 Nisan hiçbir esprisi yok. Bence yapamadığımız özel günlerin programını artık program değil. Yılda bir gün yapalım. Dön, ya bizim için biraz daha bayağı... Sığdırabilecek miyiz biz o Artık ay yani. falan diye bir şey yapmamız lazım. Evet. O yüzden o bize patlar. la şaka patlamaz. Ne patlayacak ya? O zaman la şaka <gülüyor> programımızı yapabileceğimize inandık mı hep birlikte? Bir tane daha şeye ihtiyaç var gibi geliyor. Şaka yani... bıçağı işte o. İcazet şaka ya. Bir icazet lazım. Günaydın efendim. Bir icazet hı hı. arıyorum. Güzel, hoş Eskilerden bir. Eskilerden okurum. Eskilerden okurum. Derinden de okurum Oktay. Değil mi? Güzel şarkıydı o. Bir icazet arıyorum. Çok güzel, çok güzel. Nasıl mı? Bir icazet... Nasıl diye atsın. Oğla başlıyor. Oğla mı? <gülüyor> or, Royal Academy. Yedi tanesine yapılır. Ben <gülüyor> o kısmı anlatmadım değil mi size? Hayır. <gülüyor> Onu da anlatayım dur. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Beyefendi. Murat Bey. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Murat Bey bir e, sesinizde otoriter bir taraf var. O yüzden en çok sizin söylediklerinizi ciddiye alacağız. <gülüyor> Bugün 1 Mayıs bir Nisan programını yapalım mı, yapmayalım mı? Lütfen şakala şaka deme. Çünkü artık bu şakala, işin şakası. Şaka şaka demeden. <gülüyor> evet, demeden. Ciddisi kalmadı. E, ben, ben önce şeye değineceğim. Yarın 2 Nisan programını yapabilirsiniz. Niye? Bu sene artık yıldı. Artık bir programınız olabilir. Aa, Kaydırabilir miyiz? Bugün fazla. Baştan sona kaydırabiliriz. kaydırabiliriz. Ama Hatta biz 29 zaman. Şubat programını da yapalım. 29 Şubat olmamış gibi kabul edelim, değil mi? Olabilir tamam. Tamam ona, be, ona da eyvallah, ona da eyvallah, ona da eyvallah. Mozağın şakala şaka programını yapın diyorsunuz. Kesinlikle şakala şaka. Ama işte ya, Murat ne ya. ya? Olur mu şaka şakasız Olur mu? <Gülüyor> yani şakala şaka. La, şaka. Yaman. Ya ya Ya ama bak, tam evstandı. Tam böyle Hakikaten, işte tam, tam şey yapıyorum tam, tam böyle. yani. Yani diyemedik. Diyemedik, yamanladık. diyemedik, diyemedik. Şeyler, anlaşılan bizim oturup bir yerde bir şakala şaka programı yapacak biz yapmayacak biz onu e, değerlendirmemiz gerekiyor. O yüzden sizi Güzel şarkılarla başlıyoruz. Müzik, müzik dinleteceğiz size kulaklıklarınızla. Kul evet. O sırada bizim ne konuştuğumuzu duymayacaksınız. Daha sonra karşınıza <gülüyor> gelip sorularımızı soracağız size. Allah <gülüyor> şaka. <gülüyor> <gülüyor> Hiç olur şey Güzel oldu. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Şarkı esas şimdi başlıyor. Şaka lan şaka. Bitti. Of yapıyorum ama yapmacık oluyor yani. Birincisi olmaz ama olmaz. Aynı. Aynı tadı verir mi ya yani? Mesela. Yani dinleyicilerimiz ne kadar bizi dolduruşa getirmeye çalışsalar da işte haçıcı bir şakallah şaka duysak da olmaz. içimizde yani, patladım. Şey diye düşün doğum gününü doğum gününden sonra kutladın. Aynısı. Aynı tatımı mı? Aynı ama o sasılık ağızda o sasılık. Sanki sabah sabah 3 kilo salatalık yemişiz gibi. Buyurun efendim. Şu mevsimde. Doğru Şu yani. anda bir sası, sası şeyini aldık şu anda bak, Fahir. Bak şöyle bir yap nasıl sasılık geliyor? Evet. Şöyle bir bakalım buyurun, bugün Ya Bu, siz buyurun. Buyurun. En buyuracak insan varsa burada o da buyurgan ile Oktay demiş. De, de evet. Buyur ba nokta. Ee, buyur çok teşekkür ediyoruz Fahir ve <gülüyor> tükenmez kalem koleksiyonu yapan e, tükenmez ya kalem yapma, koleksiyonu. Ya yapan... noktaya geldik. Ya tükenmez kalem koleksiyonuyla da bir şey <gülüyor> olacağız yani. Haber oluyoruz artık. 78 yaşında ee, valla... kalemim var. <gülüyor> Hep eski kalemlerle. Bak derslerden verdiler. Bazı parçaları 1 milyon euroya alıcı bulan lüks evet. kalemden bahsedeceğim. E, lüks kalem markası e, özel bir, bir lüks mar kalem Özel bir lüks kalem markası. <gülüyor> Türkiye'de gördüğü ilginç. Söyle bir ki o kadar var? dayanamıyorum ki iki tane kalem markası biliyorum zaten hayatımda. Zannedmiyorum Fahir olduğunu. <gülüyor> Nasıl bunun? Yani bunu... bunun mu? Ha. Aa sen biraz yan yanılıyorsun. Ben yani çok özel günlerde Küçük günler bir değil. kağıda yazar mısın Fahir? Ya o çok kadar öyle değil de. R ile mi başlıyor? Değil. S ile mi? Hayır. T ile mi? Cık. O da o başlıyor Oktay? O da başlıyor? Hayır o da başlamıyor. O zaman devam edelim. Devam, devam edelim. İtalya karışmış sırf bu kalem e, mevzundan çünkü hem Berlusconi'de hem Monti'de aynı kalemden var. Monti Monti Monti Monti Monti Monti <gülüyor> hey hey hey. Kimler kimler Monty, arasında bu kalemi kullananlar var. Kimler elden ele dolaştırdılar o kalemi o kalemi. Marka yüzü de sırrı sırrı Kalibin Ma mi? Pardon da. Silvester Stallone ile kalem biçim. <gülüyor> Can Yana geliyor. Ben daha elinde kalem tuttuğunu görmedim Silvester Stallone'da. Hayır Sir böyle Sir şey Salon gibi. Onda. hani Silvester Salon iyi adamdı ne? Hani filmlerinde daha çok böyle... E Nasıl rolleri oynar? Her türlü rolünde adamı şimdi bak öyle dedi. ya. adamı canım adamda hiç ben bir filmde kalem tuttuğunu görmedim. Niye yani ya şey Oscar'da gibi. pek çok kere imza attığını i̇mza gördük. İmza attığını ben de gördüm. Ben çok de şey şahane bir filmdir. Bir kavga Rambo'da. sahnesinde çıkartıp onu lak diye adamın gözüne saplıyordu. Ha, o tamam onu anlayamıyorum. O neredeydi? O hangi filmdeydi? Rambo 4'te galiba. 4 Rambo veya 5. Mesela şey deseler orada <gülüyor> Vietnam... La kaç tane var? 11 tane Vietnam eseri başka falan diye böyle bir not aldığını görmedim. Evet, ben de hiç kafaya yazar direkt. Veya liste yazsın işte. 11 tane 12 11 12 tane ucu bombalı ok, yay falan. Ama diye ona bir liste tane yapmıyor. bir bölümde Rambo 4 ya da 5'teydi yine. Kalem mi? bomba denir zaten ona. Ha kalem bomba vardı. Kalem Ama bombayı şey okla atar. Ha. Şey diyorlardı Rambo bunları yaz bir yere. Unutursun. Yok ben unutmam işte. İşte ucu mesela oklu. Kaç tane? 11. Ya ondan sonra iki gün soru unutuyorsun. Ben kaç tane aldım? Ben tamam bir iki dakika sonra hatırlıyorsun ama iki gün sonra hatırlamıyorsun. Rambo Söz uçağın yazık alır. Rambu bıçağının içinden her şey çıkıyor. Kalem çıkmıyor ama. İşte en büyük eksiğini oradan herhalde kapattı. Vallahi helal olsun. Ben anlamadım. Böyle bir uzun uzun bir şey yazıyor. Şimdi e, limitli sayıda üretilen bu kalemden Kaybetmiş yani bir tane almıştı listelerine evet. kalemini kaybedince bir daha bulamayınca en son şirkette temasa geçmiş. Bir böyle böyle. Mi? Şirketle temasa geçmiş. En güzel şey Ondan bir şeyimizi sonra... kaybettiğimiz zaman zaten yapmamız gereken ilk şey şirketle, şirketle temasa Önce geçiriz. şirketle temasa geçiriz ardından polise başvuracağız. Bir kalem ticari olarak gerçek anlamda üretilene kadar demiş bu şeyin CEO'su e, firmanın 90 tane numune çalışılır. 90 de demiş. Ha, bu numunelerden birini verdi. Elimizdeki numunelerden birini verdi demiş. Çok mutlu oldu. Kalemi öperken çekilmiş fotoğraflarını gönderdim. İyi ki daha mutlu olmamış. <gülüyor> Vallahi yani mutluluk <gülüyor> insana neler yaptırıyor. Bir, bir ay falan vermesen şöyle size kalınca bir kalem göndereceğiz Silvestir ama fotoğraf çekeceğiz kaleme aldığınız kaleme kavuştuğunuz anladık. İsterseniz bunu kullanın demiş reklamlarda demiş isterseniz bunu kullan <gülüyor> diye onu da göndermiş ya az önce <gülüyor> iki fotoğraf gönderdi bize demiş o demiş <gülüyor> Çünkü Oscar değil mi? O da oğla başlıyor. O da o öyle başlıyor. Sonra dost olmuşlar bu. E, Kimle? Kim ne? Şeyle. bir Akilayla. Ha yani CEO ile Evet. Ee, gönüllü numarası. CEO o da oğla. Günün numara. Günün numara. Günün numara. Günün numara. Günün numara. Günün numara. Günün numara. Günün numara. Bunların minik anlayışını için öğrenmek istiyorum ne kadar olduğunu. İşte bakayım az fayda. veren candan diyerek mi evet. verdiler bu da şey değil ama az veren candan. Al bakalım ne kadar? Çindeki şeyi 3. 3,5 milyon euroya civarı bir şeyleri var Çin'de. 3,5 milyon euro pazar mı? mı? Yok ya pazar payları yani. 3,5 milyon euroluk ne olacak? 3-5 kalem, kalem diye bu. düşün yani, yani. Ama sır kenar kafana bunun dolması var. Dolması var. Efendim kamuş üçlüsü var. Ha, şeyi var. Bir tanesiymiş pardon ya. Bir kalem. Tek kalemin ortağı mı yapmışlar? Tek kalem, hayır ya. 3,5 milyon mi? euroya bir Çin'de bir kalemleri satılmış. Yani tek kalemde geçerim diyor yani. Vay be. Ne kalemler var. Tabii bundan ya sonra ya ne nasıl var, bir cümle kurulursa kurulsun saçma olacak. O yüzden böyle bir şey. Tükenmez Faz kalemin böylesi adlı köşemizi vermiş olduk. 3,5 milyon lira. Vallahi ya ne güzelmiş ya 3,5 milyon lira. E Saçma sapan bir haberle başladığımız haber turumuz devam ediyor. Peki Ege'nin anlayacağı dilden başlıyorum. Zem, zem, zem, evet. <gülüyor> neyse bu zam haberini seversin diye düşünmüştüm. <gülüyor> zam haberi keyfimizi çok kaçırmadı mı canım? Yüzde ya benzine 18 yüzde %9.25 elektriği ve %18.72'de... Doğal Gaza Benim zaten kullandığım 3 tane temel şey var 3'üne de zam geldi O pazar, Hayır, pazar zaten 12'den mi? sonra geldi ya o haber Yani cumartesi gece yarısını geçtikten sonra Ben onu 1 Nisan diye düşünmüştüm ya Onu şey olmadı mı? mı? 1 Nisan, Öyle 2 bir Nisan bir şey olsa, bu falan filan diye Egemen bağışı şakala şakra diye açıklama yapardım Ay, Olur mu canım yani, acı, tabi, kaynaklar... Birliği ha. ve şakadan Hı. sorunlu Şaka tamam Tamam şaka deyince tamam şu anda tamam <gülüyor> Şu anda <gülüyor> tamam ee, %18.72 Zira evde de doğalgaz doğal bitti. bitti. Diderçekler sonuçta bu espriyi yapa yapa yapa yapa dedim sana o kadar sık söylemeyelim diye. En son bu hale geldik. Gerçi iyi bir dönemde yapıldı. Evet, millet doğalgazını daha az azal az alacak seneye kadar da ne olacak? Bu yeni fiyatlara alışmış olacak ama elektriği az kış kullanıyoruz. Evet. Başka ne var? Başka zanla. ne var? Dün eee genç zanla. arkadaşlarımız Ha, be, zamlardan zamlı. mı diyorsun? Elektrik zamlı. Valla biber'e zamlı. zam gelmiş. Biber zaten yemiyor. Köy biberi. 8 liraya kadar çıkmış köy biberi. Ee, zam olarak benim bildiğim. <gülüyor> benim, benim bildiğim bu var. Iyi, i̇yi biber tüketiyorsun. İyi biber tüketiyorsun. Neyse ben buradan başka bir yere geçecektim. Buyurun. Ara. Ee, ...şu anda gelen son telefonla... ...bütün kafalar karıştı... ...arayan kimdi... E, ...ve beni bu saatte niye arıyordu... ...hepsi bunların... E, bir, soru işareti. ...bir soru işareti olarak... ...dün kalacağım. YGS yapıldı... ...geç ha, arkadaşlarımız... Ha, stajistan... ...YGS soruları var mı bu kutası... ...YGS'den de hiç bahsetmedik... ...biz geçen haftaydı... ...haybeye yaşamışız... ...cuma günü programı kapatırken... ne ...YGS'lere başarılar, demedik, başarılar bir şey demedik. diledik... Evet, doğru. ...şeyi de fark edemedik... ...bir Nisan'da yayında olamayacağımızı da fark edemedik... ...mesela bir YGS'ye girenler... ...hiç girmenize gerek yok... Şakala şaka diye bir espriyle hem YGS'yi kutlamış olurduk hem şakamızı yapmış olurduk yapamadık bunları. YGS'de soruları aldık mı şu anda? Bak. Aldık. aldık şu, şu anda, anda önümüzde, soruları soruları... Önümüzde. önümüzde sorularımız var ama onları tabii ben yani o zaman önümüzdeki saatte saat komple soruları çözeceğiz. Hocamız Tevfik Fahir Öğünçle. Yo ben sayısal kısım ve genelde Türkçe sorularımız var oktays bu konuda sana güveniyorum. Tamam fark etmez yani e, siz okuduktan sonra ben çözülmeyecek bir insan olduğumu düşünmüyorum Fahir Bey. Teşekkür ediyorum sağolunuz. O yüzden sağ önümüzdeki e, saat içinde bakacağız. Çünkü Hiçbir gazeteler cevapları veriyorlar ama çözüm yolunu vermiyorlar. Yani şunun cevabı üçtür ama o üçü ben nasıl, nasıl bulunduğumu nereden evet. bileceğim? Sizin var mıydı tanıdığınız sınava giren? Bakayım. Yok. Bizim arkadaşımızın e, oğlu girdi sınava. Tebrik ediyorum, oktay o zaman. Ben de. Bizden mozole kazan. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Ben Bende <gülüyor> mozole <bu> mozoleyi. <gülüyor> mozole o, ta, o mozoleyi hiç kaybetmedim. <gülüyor> Bende bu mozoleyi öldükten sonra <gülüyor> başucuma koyduracağım. Öldükten <gülüyor> teşekkür sonra. Teşekkür ederim. Onu Bak, mozole hakkım var artık. <gülüyor> Aa, evet. Şey diye de böyle. 2012 yılında YGS'ye yakını giren adam mozojesi diye Ekrem Bora'yı kaybettik dün. Evet, rahmetli başı sağ olsun. 78 yaşında yaşamını yitirdi Ekrem Bora. Ona da üzüldük. Hafta sonu Ekrem Bora da hakikaten çok büyük adamdı ya. Yani bir yani filmlerde genelde kötü adam, iyi adam belli olur ya. Ekrem Bora'nın ne olduğu filmi sonuna kadar tereddütle evet. izlerdim ben böyle. Acaba iyi mi? Acaba kötü mü? Onda çok iyi, iyi şey vardı. Yani kötü adam rollerinde bile içten içe dönerdi. Özün, özünde iyi adam olduğunu hep verirdi. verirdi evet. O manyeli verirdi. Yani Erol Taş gibi değildi. değildi, değildi met evet, bir kötü değildi Net hakikaten. bir kötü değildi. de değildi. Şaşırtan oyuncuydu. Bu arada çok seviyorduk beni Ekrem Bora'ya benzettikleri bir dönem vardı. Sizce öyle bir durum var mı? Hayır. Hayır. Hayır. Haberi üstüme alacağım çünkü ona göre. Ya hafif andırmıyor da değil. Galiba andırıyor biraz. Buruna biraz bir operasyon yapılırsa bence neden olmasın? Yeni bir ekran boru olmam için bir fırsat burundan geçiyor diyorsunuz. Çok teşekkür ederim ikinize de. Gerçekten de esprilerin, şakaların dibine vurduğumuz bir yayıncılık. Ee, Esas bir... o Tükenmez Kalim haberini olmasaydı hiç buralara gelemeyecektim. <gülüyor> Durun şu espriyi de yapalım. Hekırlar çıplak <gülüyor> fotoğrafları çalmış ha. Durun şu espriyi de yapalım diyen var mı? Ona göre şarkı gireceğim. Var ya var olmaz ha. mı? Kimin çıplak fotoğraflarını Kim çalmış olduğunu söyle. Bizim istediğimiz birinin mi? Yani çıplak fotoğraflarını görmüyor. Hekırlar görmek... çalıyorlar Neymiş? ne yapıyorlar? Sonra şantaj yapıyorlar. Halka... Ulaştırmıyorlar Ulaştırmıyorlarken evet, hackerların şeyi, olayı, e, böyle bilgiyi... bilgiyi Zenginler, fakire verecekler cep yani bilgi anlamında. Cep telefonunda bulunan çıplak fotoğraflarını çalmış hackerlar. Geç Kim? An, geçen hafta e, bir kadın oyuncu. Bir kadın oyuncu. Nasıl bir kadın oyuncu? Oscar'lı. Oscar'lı bir kadın. Karatesinde 36. Aa, 36 yaşındaysa belli. Çıplak fotoğrafların yanısında videoları, mesajları, sesli mesajları da hackler. Telefonu çalmışlar o zaman ya. Te şey, tele telefonu çalmamışlar ya somurmuşlar telefonun içindeki bilgileri, bilgileri tabii paylaşıyorlar ee, mı bizde yoksa kadına şantaz mı yapıyorlar şantaz demişler şantaz demiş. <gülüyor> demişler Scarlett Johansson'un fotoğraftan çalan hacker için 60 yıl <gülüyor> hapis istenmiş ee, şimdi bu olayda da Charles fotoğraflarını çalan için aşağı yukarı yıkandıktan sonra o 60 veya 65 o zaman hiç, biz, o, hiç, bile... hiç girmeyelim bu konuya evet Hacker'lar de lütfen doğru düzgün şeyler çalsınlar. Terbiyesizler. Yani, çıplak, yani insanların... Çıplak kendi kadın çı fotoğrafıysa... Pis. Benim fotoğraflarım ne Ben de zaman zaman kendimle... E yok ]üşmüyor. yapmıyorsun Fahir. Telefonda yok ki senin telefonda. Senin telefonda, telefonda Baran'ın röntgen fotoğrafı var. Ben, olsun. Dün, ben dün baktım gördüm. Baran'ın röntgen... <gülüyor> olsun. Olsun. Olsun var yani. Ne bir fotoğraf var çıplak ne bir şey var. <gülüyor> o da en çıplak hali değil mi insanın? O da doğru. O da doğru. Modern Sabahlar Modern Sabahlar YGS başlıyor Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler YGS soru çözümleri karşınızda Kilit sorular herhalde değil mi? Yani Çok çok kilit sorular. Pek çok hatalı soru fark edildi. Ee, yine e, bugün hatalı soruları... Biz... Hatalı soru mu fark edildi? Yani muhakkak bulacağız bir oklar. Artık 15-20 tane var. Bana öyle gözükte en azından. Yani ben hatalıyım diye bas bas bağırıyor. <gülüyor> Tabii gerekli şifreleri çözenlere. Şimdi... E, Keşke da... bir tane de öğrenci... Yani bu sınava girmiş olan... ...arkadaşlarımızdan bir tane olsaydı ya. Keşke. Değil, şu anda stüdyomuzda. Ama şöyle bir şey var. Şimdi onlar... Gevşediler tabi şu anda yani onlar girdi sınava gevşedi artık onlardan bugün, bugün tatil de onları bugün onların off günü evet bugün pas geçtiler bugün bay gün? geçti bay <gülüyor> bugün geçtiler, geçtiler. off geçtiler, pas geçtiler. Pas geçtiler zaten bugün pazartesi pazartesi, pazartesi dersler kapalı oldu niye pazartesi kapalı niye pazartesi kapalı sınavdan sonraki günler pazartesi o, olduğu için çok güzel. Çok zeki binlerce ya. yıllık gizemi çözdüm, gizemi çözdüm ya yemin ediyorum. Zamanda yazsaydım hani ya, şu anda çok başka noktalar. Bir düşündüm. 10 sene önce bunu çözmüş olsaydım o e, e, antik şey yazıtlar falan var ya hepsini sana getireceğim ben bundan sonra. Oradan hepsini sana getirirlardı. Yemin ediyorum var hepsi okudum sen. O şu an kaldırır mı eve ne olacak? Niye 3000 yıl falanın ileri at attırabilirdin ya. Orhon'u ben <gülüyor> oku. Oğla başlıyor. O da oğlum. <gülüyor> Şimdi bütün genç arkadaşlarımızın şöyle bir sıkıntısı vardı. Efendim Türkçe sorularının paragrafları efendim çok uzundu. Acaba bunları Orhan Pamuk mu yazdı? Ben, espriler. O da oğla başlıyor. O da oğla başlıyor dedim ben de Orhan. Çünkü şimdi isterseniz ben Türkçe sorularından bir e, küçük kuple. Uzun, uzunlardan arkadaşlar. mı şey yapacaksın faiz? Uzunlardan değil sıradan şey. Bir sayı söyleyin bana mesela. 11, 11, 11. 18, 24 11. aynı olsun. Soket sırası. Paragraf sırasını söyle, yani paragraf olması için 15'ten büyük söyleyin çocuklar. 17. 17 numaralı da soru. Evet. O da oğla başlıyor. o. o evet. <gülüyor> bir yazar kendisiyle söyleştiği bir yazı. Yazısını... Pardon. Bakar mısınız? Önce soruyu öğrenebilir miyiz paragraftan önce? Önce soruyu öğrenemezseniz paragrafı okuyacağız, sorumuzu okuyacağız. Ee, çünkü bu bir paragraf sorusu. bir saatimiz var programın bitmesi. E, Ondan mı? Şöyle diyor. Bu parçadan yaşlılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine varılamaz? Varılamaz. Kendi kabahatlerini yemesin mi? <gülüyor> Bakın mesela ilk baştan Ege Bey güzel bir şekilde, güzel bir şekilde mantık yürütme dediğimiz Sınav tekniği kullanıyorlar. klasik olsa kazanmıştın Ege. Evet. Biraz Ama olsun. maalesef. <gülüyor> yani Peki bak. yoğurdu her şeyin çaresi zannetmeleri mi? Mesela bak alsana bir tane daha doğru. Yoğurt diyorum. değil de mıknatıs. Mıknatıs. Hop. Her şeyin Pirin en ucuz ve adisini almaları mı? Hoppa evet. Her şeyin en adisi değil en ucuzunun nerede olduğunu bilmeleri mi? Bak en kalitesi. En diyor kalitesi. Diyor mesela benim pirincim var. Tosya'da. Adı ne? <gülüyor> Orhan, o da oğlan. Evet. <gülüyor> Devam ediyoruz. Ee, sorumuzu okuyoruz lütfen. Evet, buyurun. Bir, bir yazar. yazar, bir yazar kendiyle söyleştiği bir yazışında şöyle diyor. Yöresel ezgiler katabilirim araya. Tabii lütfen ki. kafanız karışmasın. Sonuçta kendi kendine söyleşen bir evet. yazar. Tabii. Çünkü bazı bölgelerde kendisiyle söyleşmeye kendiyle söyleşme denir. Evet. Her kendi yer... kendine söyleşme <gülüyor> hatta ya. <gülüyor> Nasıl bir yöreysen oraya hiç gitmeyelim. Evet. <gülüyor> Her yaş döneminin insanı ayrıdır. Söyleşmeye başladın mı yoksa evet, şu başladım. anda senin espirini mi biz Yok yok kendi espirini. Ona pamuk esprisi gibi yok, mesela. Yok yok yok. Bir yazar işte aman de, dur oktay tamam, zaten direkt yazmışlar. Tabii yazmışlar. Bir yazar kendiyle söyleşti. Bir yazısında şöyle diyor. Tamam. Her yaş döneminin insanı ayrıdır. 20'li yaşların insanı ile 50'nin, 60'ın, 70'in, hele 80'in, 90 yok mu 90 insanı aynı mıdır? Aynı olur mu hiç? Değişim sal fiziksel özelliklerimizi değil... ...asıl iç dünyamızı kuşatıyor. Bakıyorum bir zamanlar... ...hiç umursamadığımız olaylar... ...haberler... ...şimdi derinden etkiliyor beni. Yargılayıcı... ...eleştirel... ...bir açıdan bakıyorum her şeye. Bir ister. demek tiyatro devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır yalnız bir paragrafa... <gülüyor> Bu paragrafta bütün Türkiye'yi dolaştırdık Ya Bütün yani. <gülüyor> Tüm bir oyunculuğunu gösterdim Oyunculuğun gelpazesini açtık Gelpazemi açtım, açtım dur daha da açacağım İster istemez sorunların sarmalında Buluyorum kendimi Çocuklar şurada bir küçük es veriyorum Ve diyorum ki bana Sorunların sarmalı Değil mi bana bir tane cümle kurun. Sorunların sarmalı. Sorunların, sorunların sarıların... Ben, bak. <gülüyor> sarıların mı? Ben söyleyeyim mi? Soracağım. Evet. Sorunların sarmalı. O da S <gülüyor> Bir cümle içinde kullandım. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Sorunların sarmalı. Ben de bir örnek vereyim <gülüyor> Lütfen. Şu son iki sarmalı silin. <gülüyor> <gülüyor> güzel oldu mu? <gülüyor> Çok güzel oldu. Çok hoş oldu peki. İki iki başarılı cümle. Evet. Herkes bunu bir kez kullansın sorunlarını sarmalı adlı e, es, şeyimiz devam edecek. Neyse of amba içi dinginliğimi yitirdim diyor ya. Öfkeleniyor, üzülüyorum. Devam ediyor mu paragraf? Evet, dinginliğimi yitirdim. İçim bak allak bullak oldu. Böyle anlarda çevremdekiler de beni yatıştıramıyor. Delirecek gibi oluyorum. Tutunacak bir dal, <gülüyor> sığınacak bir liman örtünecek bir şal <gülüyor> yiğilecek bir akkabı arıyorum <gülüyor> Adam oradan gazla devam ediyor gidiyor ee, çözüm aradıkça şiire ya da romana sığmanın daha iyi geldiğini düşünüyorum çözüm nerede çocuklar şiirle Şiir ya da romanda, de romanda. Deneme. denemeler falanlar filanlar evet bu sorumuzda sorumuzu hatırlıyor muyuz sorumuzu evet hatırlıyoruz, hatırlıyoruz. Neydi Yaşlı, sorumuz? yaşlılar ne yapar bir yazar evet Oktay kendisiyle şey. söyleştiği evet paragrafı ezberledin mi hangisinde e, hangisi evet. aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkmaz nasıl nasıl nasıl bir çıkar parça... mı çıkmaz çıkar mı, mı çıkmaz mı ikisinden biri var Bak, soruyorum sorunun çıklarına geçiyorum çocuklar Hayır, soruyu ne? Sonuç çıkar mı? Soruyu çıkma? bir kere okuyorum. Şimdi ben soruyu bir daha okuduktan sonra ne espri acı? Bir Doğru. soru bir dakika okta bir dakika. Doğru. Bir, şu anda arkadaşların bitirdi ve sen gerisin gerisin gerisinde kaldın. Gerisin geriye. Evet. Tamam. Şu anda geridesin. Tam. Dinliyorum o zaman. Onlar mesela nereye girecekler? Opti. Opti. Sen nereye gireceksin? Otobüsle bineceğim ben? Otobüsle Aynen. bu kafayla gidersen binemezsin. Bir şey söyleyeyim mi? Aslında üniversite sınavında düşünüyorum da en önemli sorular şu Türkçe'de okuduğunu anlama. Evet. Çünkü doğrudan zeka ile ilgili bir şey bu. Ama burada soru Kafası çok... Kafasız Duyduğunu, okuduğunu anlıyor mu? Bakın bu parçadan yaşlılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine varılamaz? Ellerini öpmeliyiz. A. Ellerini öpmeliyiz. B. Farklılaştıklarının bilincinde olurlar. C. Karşılaştıkları günlük gerçeklere tepki gösterirler. D. Tanık oldukları durumlara yeni anlamlar yüklerler. E. Kaçış ve arayış duyguları içindedirler. Yeterli eye kadar yani... Asabım bozuldu vallahi bütün zaten ben bu soru yoksa bütün moralim bozuldu elleri Değil bence için ya için... elleri kahve elleri öpmeliyiz bir de elleri eller... o paragraf ellerini öpmeliyiz ama bu paragraftan bence bu sonuç çıkmıyor hmm. diğerlerinin hepsi çıkıyor hepsi çıkıyor ellerini öpmeliyiz maalesef bu soru hatalı hatalı bir elini hatalı... öpmedikten sonra istediğin sonucu çıkar adamın kalbini kırıyorsun vallahi öyle. bir kere yani yaşlı bir adam dedeciğim sana senden çıkan sonuçları sıralayacağım e bir ölümle öpseydin önce Hı, ama şimdi bazı bir hatredi mi çocuğu... sorsaydım evet evet onlar muhakkak ki Fai biraz da tarih coğrafya ve bir tarih işte. bir sosyal bilimler çok güzel arkadaşlarımızın isteklerini çünkü, çünkü... paragraf çok eter. soru var çok soru var o sorulardan bir küçük bakalım ama şey okumuyorsun Fai ya evet o e, ders çözme şey e, soru çözme saatindeki gibi okumuyorsun Hani yapıyorsun ya bize mesela programdan, programdan sonra, sonra Etüt saatindeki gibi mi? Evet mesela bizim programımız 10'da bitiyor ya. Evet, ondan sonra 11 12 arasında soru çözme saat evet. yapıyoruz yani. Evet biz. evet. Orada ben esas sizin soruları çözmenizi, sizi yönlendirmeye çalışıyorum. Yani so soruları ben direkt değil bazen diyorum. sırf orada yılan oynuyor. Evet yani Ve farkındayım, farkındayım. farkındayım. O, farkındayım. O Zaten e, bir düşüş görüyorum şu anda. Yani e, yazık. yazık. Bürgenin verdiği paraya yazık. Kaç para veriyor ya senede? Bence bunu verecekler bunu alsınlar bunu Bunu okumaya niyeti yok Ama ben... sabah yayın yayından sonra etüt etütten sonra özel ders gece test çözüyorum. sabah yine yayın yine etüt ben de biraz bir kaçamak yapmak istiyorum yani. kaçamak mı yapmak istiyorsun hemen bunları kes küçük şey yap <gülüyor> Ege'nin feryadı ben de bir kaçamak yapmak istiyorum <gülüyor> kenan açıklarsın aslanım bu soruların cevabını <gülüyor> bu çocuğun okumaya niyeti yok bunu alın bu serseri olmaya bu kafasına koymuş bu serseriliği bu serseri kafasını bu Serseri dediği de angry birds, <gülüyor> draw something, draw falan. Şimdi size bir tarih sorusu. Buyurun. Evet, Diyarbakır yakınlarında bulunan çay yerleşim yerine ait aşağıdaki bilgilerden hangisinin erken dönemlerde bile malzemelerin yer ne? Yani <gülüyor> ham, homo. <gülüyor> erken dönemlerde yer değiştirme yoktur. Hırsızlık vardır. Hırsızlık, hırsızlık, vardır. hırsızlık, hırsızlık vardır lütfen. <gülüyor> evet. Ve olası bir ticaretin varlığına kanıt olduğu savunulabilir. Bir. Ruhsat. İlk i̇ki, iki, ben ruhsata bakacaksın. Ruhsata bakacaksın. Ticaret İki. Mı? Ödenmezler. Üç. <gülüyor> o da öyle bu arada. Üç. Nedir? Sonuçta onlar da ticaret yapıyor. Evet. Sonuçta onlar da ticaret yapıyor. Bir de bu, bunu savunan adam esas yer değiştirmeyi yapan adam değil mi? Tabii. Yer değiştirme evet. bir şey yok. Yani öyle bir ödenmezler diye yazalım mı? Bakın, bakınız ben bu sorunun şıklarından isterseniz hep beraber yola çıkalım. Buyurun. Aşıkkımız av etkinliklerinde evcilleştirilmiş köpeklerin kullanılması. Av eti deseydi de çok güzeldi. Av etkinliklerinde mi? Ha, ha, av etkinlik. şen. Yani mi? Av şenlikleri. <gülüyor> Geleneksel üçüncü av şenliklerine hepiniz hoş geldiniz. Ya bunlar da böyle bir şey yapıyorlardı. Hadi bir etkinlik düzenini, etkinlik tertip edelim, ava gidelim. Ava gideceğiz ama köpek evcilleştirdik mi? Hayır. <gülüyor> o zaman ilk önce evcilleştiriyoruz. Ne kadar zor ya ilk zamanlar. Evet, devam ediyoruz. 5 hıkkımız. 5 hıkkı. Tarımsal etkinliklerde <gülüyor> değirmen taşları ve orakların kullanılması. İdeolojik mi konusu file orak diyorsun? Hakikaten. Yani biraz tabii ben burada... korkuyorum C seçeneğinden korkuyorum yani. Ben de henüz okumadığım için inan ben de aynı korkuyu yaşıyorum seninle paylaşıyorum. Evet, devam ediyorum. C seçeneğimizde kolya yapımında çeşitli renk. Aha, al işte ben sana takı tasarım. takı tasarımı, takı tasarımına girdi. Aha, C seçeneği takı tasarımı. Evet. yapımında... bir kere ticaret değil, emekliliğin olduğunu gösteriyor emekli olmuş da emekliliğin de ve emeğin mi demeliyiz şey telkari sanatını yapan adamın ölüşü o mu Ölmemiş. <gülüyor> o telkari mi yapıyordu Uydurma, o bir şey o telkari falan hafsız yapıyordu o. sen telkariyi nereden uydurdun? telkariyi telle alakalı şey Özür dilerim Fahir. Özür dile çabuk. Bugüne kadar ilk defa modern sabahlarda <gülüyor> yanlış <gülüyor> bir şey söylemiştim. Bir büyük Onu da oktay <gülüyor> yaptım. Oktayı <gülüyor> terhal cezalandırın. Cezalandırın beni. Telkari iyi, Fahir biraz benimsediği için böyle aşırı tepki Evet ben yöndem. telkari... Ah, ah neyse. Kol yapımında çeşitli renklerde taş borçlarla tamam. deniz kabuklarının kullanılması. Ha. Hmm. Deniz kabukları. Ama bakınız pirinç üzerinde isim yazılması hiç bahsedilmiyor. Bunu direkt geledim ben. Çünkü yazıyı bulmamışsın. Bakın değil. Olamaz. Tamam Oktay. E seçeneğine bak. D seçeneğimiz. D mi? <gülüyor> evet. Girişleri çatıda olan ambarların bulunması. Ambarcılık bak. başlamış. Ambar. Yani tam ben eski çağlarda yaşıyorsam ilk bulacağım şey ambar olurdu. Gerçi kavanoz da yok. Neyi koyacağım ben? Ya işte zaman, ta Taş koyardım. Hayır işte tahıllar nerede? Bu güzel taşları ben bir yerde topluyorum. Ay, her evde kavanoz sistemine geçilmemiş o zaman. Be dam mı yani? Ana merkez tahıl ambarı herkes oradan. Dam. Zamansız <gülüyor> sordum biliyorum soruyu ama. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> tamam Önemli bir açıklama yapıyordun çünkü. Ambarların yukarıdan girişi olunca dam denmez mi ona? Dam. Tabii. Dam des sevgi son seçeneği son duyamadan zirve. gitti faile. acil oluyor. emeklilik yasası kapsamında faal şu anda radyoculukta <gülüyor> emekli oldu. Acil emeklilik yasası biliyorsunuz Henüz gittim zirveye çıktınız anda hemen emekliliğiniz geliyor. <gülüyor> faal çok sevdiğin radyoculuk mevzleyini emeklilikten sonra da haftada bir falan da oluyor olarak Biz tabii son ki. Son seçeneğini söyler misin? Son seçen bak bak gördün seçeneğini söyle. Son seçeneği. Son seçi dersaneden. <gülüyor> Son seçeneğiniz garanti. Merhaba, ben bu dershanenin kurucusuyum. Bir şey soruyor. <gülüyor> evet, evet. Evet, ismi Bismillah. Son seç. Milattan önce 7000 yılına tarihlenen en eski dokuma parçasının bulunmasına Check. ne desiniz Çek. Çek. Çek. diyorlar. Tarihlenen diyorsun, bir şey diyorsun. File. Evet, tarihlenmiş, tarihlenmiş deyince cirolanmış diyorsun. Hı -hı. Cirolanmış diyorsan, tamam, bitti, gitti yani. Hesabı evet. girmiş. Evet bu soruların cevabını ve daha fazlasını ilerleyen dakikalarda bulma şansına sahipsiniz sevgili dostlar. Hayır, hiç şeyle okumadın o yüzden belki sayısal sayısal'a geçeceğiz. Daha sayısaldık evet, sözel bitmiş sevgili dinleyiciler. Zaman zaman bizim zamanımız zaman.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 Elimizden geldiğince eğlenceli dakikalar yaşayalım seviye dinleyiciler çünkü eğlence ne zaman biteceği hiç belli olmaz bu hayatın. İşte işte korktuğumuz başımıza geldi. Bir kez daha YGS'ye dönüyoruz. Ayda. Ne güzel eğlenceli. Evet ya. çocuklar çocuklar lütfen yani. Diskotek sonuçta, gibi olmuştu ortam ya. Evet bizim dershanemizin bu son seçenek ders özelliği. Son seç. <gülüyor> son seç e, ve şu şekil yapıyoruz. Diskoye döndürüyor ve o esnada tak... ...diskoda bilinçaltıda cevapları yerleştirmiyor. Aynen, aynen. D Diskotek dershanesi diye dershane olsa güvenir misiniz? Yazdır yani çocuğunuzu göndermek için. Diskotek olsa güvenmem de diskoteka olursa kabul ederim. Ona böyle bir alengi, diskoteka dershaneleri. Ben dershane olsun da yazdırırım hemen. Hem evin yakında bir dershaneye yazdırırım hem uzaktakine. Mahalle dershanesine mi yani? Öyle tartışmalar yaşarım bürgeyle. <Gülüyor> özel dershaneye göndermek istiyor Bürge. Ege ise onu mahalle dershaneye şey göndermek, göndermek istiyor anladım. Peki çocuklar sorumuzu lütfen şey yapalım. Hazırsanız. evet Aysel Hanım Son pazartesi günü 45 gram salı günü 30 gram altın bozdurmuştur oh, ne yapıyor ya ödemeler mi var <Gülüyor> yastık altın <Gülüyor> gram gram bayağı bozduruyor Evet yani pazartesi 45 gram sonunda. pazartesi sonu. Niye 75'ini birden pazar? Demek ki sıkışık değil durumu. Yani e, Bence ilk gün yetmedi. İlk gün yetmedi. Zanettik ki 45 Ama gram Ama bozdursa... gram daha bozdursa fire yetmedi de 35 çaldı. Gram. 30 gram bozduruyor ya. Çaldı. Hii. Bak. Aysel Selim hırsız dedirtmem. Ay Aysel hanıma hırsız dedirtmem dedi. Dedi seni de. Bu 45'i de çalmış. O, baktı para sattı geldi yıllardır, hemen gitti eltisinden çaldı bir de yıllardır Elkisinden. emek emek biriktirdiği o altın günlerinde birikmiş mevduattır bu lütfen tamam, ama, he, tamam, anladım. 45 gramı normal altın evet. diğer 35 gramı diş <gülüyor> orada altından aldığı parayla gidip dişlerini söktürüp Kayna ha. bir kez daha şey yapıyor çünkü nakit sıkıntısı olduğunda dişini söktüremiyor en başta doğru şimdi sorumuza tekrar dönecek olursak eğer Pazartesi günü 30 gram, salı günü 45 gram altın bozduraydı, 60 lira daha az eline geçeceğiydi. Evet, şimdi çocuklar burada soru geliyor. Buna göre altının salı günkü gram fiyatı ve o günkü ham petrolün varil fiyatı kaçtır? Evet bunlar süremiz Senin başlıyor. Senin uydurduğun yerler çok belli oluyor Fahir Arada. Hadi ya. Ben, ben de orayı biraz daha şey... Sırıyı çarşambayı şey kendi kafasından uydurdun. Çarşamba diye bir şey söylenmedi mesela. Hiç. Soruda çok... çarşamba diye bir şey yok. Bir şaşırtmacalı soru bu bir kere. Şaşırtma Evet İGS. Ben hemen çözümünü söyleyeyim mi? Onu oradan hesaplayacaksın. 45'i o gün yapsa. Onu oradan hesaplayacaksın. O kadar rahat değil yalnız. Gerçi o ne bozduruyor normal? Çeyrek altın mı bozduruyor? Kolye falan mı? Çünkü kolye molye mesela kuyumcunun çırağı varsa o doğrudan şey yapar. Ama kuyumcunun sahibi varsa oradan böyle bir değer de biçebilir. Benim Sırf tartıyla olmaz bir, tabii yani. Tabii yani tanıdık kuyumcuya gittiyse ayrı, Hı. gitmediyse ayrı. Bir iki soru soracağım Fahir. Sonra kuyumcular ha. kendi aralarında 3-5 lira fark ediyor yani. Hiç aynı şey şeyi bozuluyorsun. Tanıdık kuyumcuya gidince değişir. Hayır yani pazartesi ve salı günü iki günde de aynı kuyumcuya mı gitmiş? <gülüyor> Çünkü işçilik diyorlar bir şey diyorlar kuyumcular ve hesap makinesini gösteriyorlar mesela bu kadar olur diyor. böyle çak bir o ondan sonra ben kalıyorum mesela bugüne kadar bir kere kuyumcuya gittim <gülüyor> yani ve öyle bir şey oluyor yani aynı kuyumcuya mı gitmiş o soruyorum. Aynı aynı kuyumcu çünkü eğer kuyumcu değişkeni de işin içine girse soru hatalı soru şeyine girecekti kapsamına girecekti. O zaman mi? soru mu hatalı kuyumcu mu hatalı burada? Bence burada kadın hatalı Ayşe Hanım iki gün daha sabretseydi de o altın. Keşke yani şey yapmasaydı çünkü... 60 lira mı fark etmiş? 60 lira fark etmiş. Soru ne diyor? Ee, i̇yi gibi... mi olmuş diye soruyor. Yani, evet. Kaç cevap lira olmuş i̇yi bence. Olmuş. 60 lira zarar etseydi iyi ama 60 lira kar etmiş. Kaç lira düşmüştür diyor yani kaç lira diyor. düşmüş? Düşmüş diyor. mü? Evet. Yükselmiş düşmüş. olması lazım. Hayır, yani, kaç lira düşmüştür diyor. Ama belki de parasını düşürdü, kendi düşürdü. Ya da oradan bir şey aldı da evdekilere şey diyor. Ya yani o da düştü falan. Orada altın düşmüş ki herkes de takip Ama yani yazıklar ki. olsun 60 liranın hesabını yapan birileri de varsa eğer yani kadın o kadar para bozduruyor bilmem ne yapıyor. Nerede bu 60 lira? Ya yol parası var, bunun yemesi var, stresi i̇çmesi var, var, içmesi şey var. var. Yani bir şey canı çekmiştir yolda, bir tulumba tatlısı çekmiştir. Tulumba tatlısını yemiştir değil hayır, mi? Hayır hayır bir tulumba tatlısı bunu da başka soru yapsınlar o zaman. Hangi tulumba tatlısı 60 lira diyor. Ya. Kaç kilo tulumba tatlısı yeniyor lüks yani. bir kafede Lüks bir kafede demek ki kadın bir yerin önünden geçiyor bakıyor şöyle bir dönüyor. Açıldı mı diyor hayır. Hayır. Açılmadı diyorlar içeriden ne? hareket mi? yapıyorlar. Açılmadık. Açılmadık. Yani düşün bir de açılsa kaç para verecek yani? Yuh rahat bir 70 lira falan Yok, Ve belki de ödenmezlere girer bilmiyorum o da öyle başlıyor. Ay, ay evet. Sonuçta evet. ticaret yapmam bir yer. Evet çocuklar. <gülüyor> başka soru. <gülüyor> Hadi başka soru. Cevap Nasıl? 4. 4 4. <gülüyor> 4. 4. Doğru cevap 4. 4 gidiş, yolu, mu? gidiş yolu belli zaten evet, onu çarpacaksın, Onu öleceksin. çarpmalar, bölmeler. Artık 4 işlemini de bize yaptırmayın. Cevap yani. 4 ama bence yani 4'ten daha önemli olan şey Aysel Hanım'ın iç huzuru <gülüyor> bence. Yani Aysel teyzemizin Aynen. üzerine lütfen gitmeyin. 4 lira sonuç olarak bu şey değil. Evet. Aysel de bu arada benim anneannemin ismi. O yüzden biraz da manidar buldum. Evet manidar benim buldum. İlk defa bir üniversite denkken. sınavında bizim aileden birinin ismi geçiyor. Bu da bizim sınava girmediğimiz sene Seneye oluyor. denk gelmesi de bana da tamamen ideolojik geldi. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Evet, bir geometri sorusuyla isterseniz bu köşemizi nihayetlendirelim arkadaşlar. Geometri Radyoda konuşulması Radyo, e -zor, konulardan e zor konulardan biri, geliyor, biri. geliyor ama... I -ı. Değil, kesinlikle Fahir değil. hayat çok kolay. Bu köşemin adına bayıldım Oktay, teşekkür çok ediyorum. Çok güzel mi Fahir? Fahir Önç'te hayat, hayat çok, çok kolay. kolay. Evet, buyurun geometri sorusunu dinliyoruz sizden, çizin. Cemal öğretmen, geometri dersinde öğrencileriyle birlikte adım adım etkinlik yapmış... Ve onlara etkinlik sonunda bir soru sormuştur. O zaman bu geometri sorusu şekilli değil, hikayeli Hikayeli mi? Konu konulu geometri sorusu. Konulu onu. geometriye girer. He. Tombul matematiğin en önemli konularından birisidir bu konulu geometri. Konulu geometri ilk defa duyuyorum ben. Evet. 8 cm uzunluğunda i̇yi, bir AB doğru parçası çizelim. Tamam Bakayım <gülüyor> <gülüyor> Olmamış Evet devam ediyoruz Tamam Pergelimizi 5 santim açalım Daha kısa açman lazım <gülüyor> Oktaycığım pergel açanların çok olur <gülüyor> Daha kısa açman lazım Hayır. Çok <gülüyor> açtın 8'den daha, daha, daha kısa evet. evet Nereye koyalım ucumuzu Pergel'in sivri ucunu arkadaşımızın gözüne <gülüyor> mi? <gülüyor> Yok değil. Arkadaşımızın değil. Alt soruyu kaydırdığım için düzeltiyorum. Pergel'in sivri ucunu önce A sonra da B noktasına batırarak <gülüyor> iki çember çizelim. <gülüyor> Seslendirmedi. Oktay denir Batma sesini yapamadım. Beni huzursuz eden o. Bu iki çemberin Kesim noktalarını C ve D olarak adlandıralım. Tamam. Köşe noktaları A, B, C ve D olan A, C, B, D dörtgenini oluşturalım. Bugün bir dörtgen oluşturuyoruz. <gülüyor> evet bugün bir dörtgen oluşturduk kısmı. Bunu renkli kartonlardan oluştursak ne güzel olur. Evet aslında. bunları renkli kartonlarla yapıyor ya da eski çoraplarımızı kullanabiliriz. Veya işte Derya Baykalı izleyenler varsa oradan goaş... Ve neler neler üretilir o kartonlardan neler neler. Gavaş Gavaş Anadolu. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> oh, bir saniye. Reklam da ay ay hızırsız oluruz. Hızırsız bitirelim ondan sonra. Evet Fahir. Evet bu dörtgeni çizeyim ben sizi bekliyorum çocuklar. Ben tamam çizdik. Çizdik Çizdik evet. Nasıl güzel mi? Çok güzel dörtgen. ABC'de dörtgen. İşte bak hatan orada ben sana ABC'de dörtgeni mi dedim. Acebe'de dedi adam. Acebe'de dörtgen. Ben onu yakaladım Fahir. oyla. O da. Bak helal olsun. Bunun alanını bana söyleyene... Alanını mı? Evet. Şu anda yerli en üst model arabaya... <gülüyor> piyasadaki. ilk söyleyene bakın. Ya ben benim, babamın, Babamın yani bana ben... uyguladığı çok önemli bir şeydir yıllarca. 5 çarpı... Bak 33 yaşında araba sahibi olmuş birisi olarak söylüyorum. Oktay gel. Oktay gel. 4 mu Faiz? Gel senin ağzına doğru vuracağım. 8, 8. Pardon 8... Yok 5'in katı olduğu belli öbür kısmını hesaplamaya düşünmem 8 5'in katı olduğu her halinden belli Seçenekleri yani. söyler misin Fahir? Evet söyle 2 ta orada... tane 5'in katı var birisi 8'in katı bile değil Oktay 8 var mı? 8 maalesef ya. Ege? 5'in katları ne kaç? 5'in katlarını say 20 var 25 kadar tercih ettiğiniz bir şey var mı? Eee, şöyle bir bakayım 25 25 dedin Herhalde doğru bilmişsindir. Eşek değilsin yani o kadar şey mezun. 20 getirmek. de olabilir yani. 20, 20, de olabilir. 20 veya 25. 5 yaklaşık sonuç en azından garanti gözüyle bakılıyor. Ki alanda o kadar şey değil. Sonuçta geometriciler. Yani, yani ticaretle geldi bana daha. Sonuçta biraz ticaret mi yani o? 25 yani. 20, 25. Torpil o... var soruda bence torpil var. Soruda torpil var dedi Oktay. Teşekkür <gülüyor> Şifre var. <gülüyor> şifre şifre. Ne demek istediğim? Türkçe sorularına baktı. Bakılarak anlaşılabilir. Anlaşılabilir şifre var ben en çok ondan korku. Bu sene şifre iddiaları çıkmadı değil mi daha? Aman canım yine böyle bir şeyler e başladı mı? Ya başladı değil mi? Bu Yani işte. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Çok tatlı şarkı başladı. Sevgi dinleyiciler hiç sesinizi çıkarmayın ama sonuna kadar dinler miyiz bilmiyorum onu. Çünkü hmm. çok şarkılar var yani. Tamam, ben baktım şey sabahtan beri Bayağı var yani oktay ne yapacağız çok tatlı gitti bugün program ya çok tatlı <gülüyor> oldu değil mi özellikle şu son iki soru çok tatlı oldu vallahi çok tatlı geldi ya of neyse keşke vaktimiz olsaydı da bütün soruları var. ama bunlar tabii birer ben bir tensili tabii bir geometri bir normal her şey testten sağladım. bir e, soru sordum tabii faal. ki tabii ki bir tarih sorduk bir tane de Türkçe. Üç soru sorduk değil mi? Her yerinden soru. oynadı. Her yerinden oynadı. Yani ki bunlarda da hataları bulduk tabii ki. Kaç soru sorduk? Üç, üç, dört, dört. Soru, dört soru. Aysel teyzenin sorusu vardı. Doğru. Evet, evet. Oktay hesaplamaları yaptı. Yaptık. Bütün cevapları bulduk. Ee, i̇çimiz rahat yanlış olan soru geç, yok gibi şu anda Geçmiş şey olsun şu anda her şey yolunda gibi gözüküyor Benim gözüme çarpan nazarı dikkatimi çeken bir şey olursa Ben zaten Ben biraz strese girdim yanlış soruları şey yaparken i̇şte bu Strese sene, girecek strese şey, girecek strese şey. Girecek Bu sene, şey. Çünkü çünkü sene bana öyle dedi. Yani para da yatırmadın bu sene Girmedin de sınava <Gülüyor> Niye öyle oldu niye strese i̇şte girdin Parayı falan hiç hatırlamıyorum ki insan Strese sence, düşünmek dahi istemiyorum. Strese diyor, yani. giriyor işte Fahir hmm. Şimdi ikincisine hazırlanmaya başlayacağım bu dakikanın itibaren Kesin. Ne zaman ikincisi İkincisi Haziran tipi bir şeydir herhalde. Haziran tipi Haziran bir tipi bir sınavınız var mı diye ÖSYM'ye gidelim. <gülüyor> Aylık sınavlarımız mevcut. Hangi ay boşlukları var? Sonuçta ben... siz de ticaret yapıyorsunuz. <gülüyor> yani. Ben <gülüyor> şey diye ya, Sınava girmek? Ben şey diye gideceğim ÖSYM'ye. Sonuçta ödenmezlere girer. Yani o yüzden bu sınava girmek istiyorum. Parası Para vermeden diye. Yani yani. Para verme bakalım ne diyecekler. Hayırlısı olsun diye. Hadi o zaman Tamam. <gülüyor> Hadi o zaman tamam dediğimize göre sevgili dinleyiciler anladığım kadarıyla programı kapatma yönünde bir şey var. Bu bir adım olsun. <gülüyor> İlk adım olsun. Evet, evet, evet. İlk ad dershaneleri diyoruz ve yarın sabah yine 7 ile 10 arasında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz. Ofis Kaçkını Ofis Kaçkını <gülüyor> Patrona yakalanmadan ofislerden uzaklaşmanın en kolay yolu. Ofis aç. Ofis aç still walk on, I think a run, away. run, run, run, run, run, away. run. run